Bildiğimiz ekonominin sonu Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile Büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar Günaydın Bengi, merhaba Merhaba, günaydın Günaydın, merhaba Bugün de radyoda olamıyoruz şirket yurt dışında ben de Ankara'da olmam gerektiği için telefonla yapacağız tamam ne ne nasıl konuşuyoruz neyle devam ediyoruz en son programda bir alternatif finanse girmiştik bugün yine daha somut örneklere dönüyoruz böyle de devam edeceğiz genellikle bu arada zaten öyle yapmaya çalışıyoruz dinleyenlerde farkındadır. Bugün Yunanistan'daki örneklerden bahsedeceğiz. Yunanistan'daki özellikle de yani içinde olduğu kriz, kriz sonrası ve Sintagma'daki protestolar ve sonrasında oluşan bir dayanışma ekonomisi ağı var, çok ciddi anlamda. Zaten Türkiye'de de medyada aslında ara ara yer bulan bir şeydi. İşte The Guardian'da birkaç yazı yazılmıştı. İşte CNN'in Birbirisinin falan neredeyse işte bir ara yine şu aradaydı ama e, düzenli olarak üzerine haber yaptığı bir mesele haline gelmişti. E, birazcık daha detaylı zaten anlatacağım ama şunu e, belki başta söylemekte e, fayda var. Finansal da krizle beraber birçok sektörün çökmesi ve özellikle sağlık eğitim gibi yani sosyal hizmetler gibi Sektörlerin çözmesiyle bir vatandaş insiyatif olarak çıkan bu ekonomi aslında Yunanistan'a ayak tutan şey oldu ee, ve bir noktada aslında Yunanistan hükümeti 2011'de bu ekonomiyi destekleyecek me yasal mevzuatı da çıkarmayı yasaları çıkarmayı işte belli yasal statüler vermeyi bu kooperatiflere ve nasıl diyelim e yurttaş girişimi olan hizmet sektörüne e başlamıştı. Ancak e, işte Siriza'nın belki de e, bir başka hayal kırıklığı, bir uğurlattığı e, bu ekonomiye e, verdiği darbeler yani tekrar bir e, Avrupa Birliği ile e, şey yapılan, imzalanan anlaşmalardan sonra e, bu ekonominin ayakta kalmaması için aslında bir sürü şey yapılmaya başlandı biraz daha detaylı. <gülüyor> Anlatacağım çok şaşırtıcı değil tabii yani bir ana kapitalist bir AB'nin kapitalizm alternatif ve yürüyen yani 5-6 sene boyunca ülke hayatından bir sektörü hayatta bırakacak olması çok beklenecek bir şey değil ama böyle başlayalım. Evet ben şeyi de söyleyeyim bu dayanışma ağının bir adı var mı kısaltması nedir? Ee, yani şöyle bir ülke çapında bir adi yani ülke çapında ağlanmış e, ve bir merkezileşmiş olmasından bahsetmek mümkün değil. Hı hı. Ama e, e, No No Pay yani Türkçe No Pay diye yazılan bir adı vardı bir noktada 2012-2013'te e, herkes için dayanışma. Ama e, bu şey demek değil işte yani merkezli bir yerde ya da ülke çatında bir yerlerde toplanılıyor ve böyle ortak kararlar alınıyor değil. Daha çok coğrafi ya da sektörel ağlanmalar. Evet. Yani işte üç mahallenin yan yörelik falan. Ama şimdi bahsedeceğim, ilk bahsedeceğim mesela bir e, bu alan içinde yani hareketin içinde diyeyim e, daha doğru olur. E, gıda hareketi. Ee, mesela onların adı <gülüyor> patates hareketi olarak <gülüyor> çıktı. Ee, yani daha sonra aracı yok hareket yani no middle man e, hareketine dönüştü. Bu yine şey demek değil. Ee, aslında yani kendi tabii ki üreticileri ve tüketicilerle aracısız bir ağ kurmaya çalıştığı için otomatikman bir ağaydı bu gıda hareketi ama e, Selanik'teki ile Atina'daki illa hani e, beraber hareket ediyor olmak zorunda Değildi, çok daha e, nasıl diyeyim spontan ağlanan e, yapılar olarak çıktı bunlar. E, bir önce özet Şöyle bir, hani daha doğrusu şey, genel bir e, bakışla nasıl bir ekonomi bu, ne kadar insan, e, ne, de, ne kadar e, büyüklüğü ne, önlemi ne falan diye düşünürsek e, ve nasıl başladı. İşte Sintagma'da özellikle 2008'den sonra olan lesel... E, protesto hareketleri ve e, meydanın işgalinin aslında bir getirisi. E, parlamento tarafında aslında daha çok protesto e, hareketi varken e, daha aşağıda e, biraz gezi parkında olduğu gibi aslında yani meydan ve park ayrımında e, bir bir e, aslında otonom işte, e, kendi kendine öz, öz örgütlenen bir e, aktiviteler, ekonomik aktiviteler başlamıştı. Daha sonra Bunların e, mahallelere dağılmasıyla, yani bizde de aslında mahallelerdeki forumlar, park forumları sürecine benzetebiliriz. E, orada ama e, tamamen artık her şey çökmüş olduğu için insanların ne yapabiliriz diyerek e, baş, e, örgütlemeye başladıkları bir A. E, yaklaşık yani bu süreçten 2016'ya kadar falan e, bu tür yani dayanışma ekonomisi içinde diyebileceğimiz yaklaşık 415 e, varlık <gülüyor> yani işte ne bileyim manavı da var bunun içinde kahvesi de var kooperatifi de var diyebileceğimiz evet. e, işletme vardı. Bunlardan e, bugün 150 tane kadarı aktif e, diyebiliriz. E, bunların içinde kooperatif bankalar var ondan sonra e, çok ciddi bir klinik sağlık hocalı e, eczane kooperatif olarak işleyen yine var. Ee, bolca kahve e, var, e, işte inşaat ve mühendislik, mimarlık gibi, e, ondan sonra elektrik tesisatçılığı falan gibi böyle hizmetlerde kurulan kooperatifler var, ler var e, bilgisayar tamirinde. Ondan sonra nakliye ve lojistik, e, yayıncılık ve gazete, biraz sonra bir gazete örneğinden bahsedeceğim. E, böyle bir aslında daha çok hizmet sektörü ağırlıklı e, bir e, kooperatif ekonomi. Şimdi bu az önce bahsettiğim şeyden bahsedmeye başlayayım önce patates hareketi aslında işte aracı yok hareketi olarak ülke çapında şey var ve coğrafya olarak da işte aracılara karşı koalisyon adı altında farklı farklı bölgelerde örgütlenmiş bir hareket. Patates hareket olmasının diğer adının ya da patates hareket olarak da biliniyor olmasının nedeni bu ağlar yani doğrudan üretici ile tüketici arasında ürünün olması, hareket etmesini sağlayan aradaki aracıları kaldıran bu ağlar, gıda ağları da ilk pazarlanan bu ağlar yoluyla pazarlanan ilk Gıda maddesi patates olduğu için <gülüyor> e, Yaklaşık e, 2014 itibariyle Yani böyle çok güncel ve şey, Sayılar yok çok özel Örgütlenen şeyler olduğu için ama 2014 itibariyle yaklaşık 47 tane böyle örgütlenmiş Ağ vardı Yunanistan'da e, 2012'de Yapılan bir çalışmaya göre Yunanistan'daki hanelerin yaklaşık %22'si e, yaygınlarını bu bu tür ağlardan temin ettiklerini söylediler. Ee, şöyle bir ekstra bilgi vereyim aslında bunu daha önce de söylemiş olabilirim programda. şimdi bu daha şu, önce şunu söyleyeyim. bu ağların e, nasıl görürüz mesela bu programda Dürtük'ten de bahsettik işte Kadıköy kooperatifinden de bahsettik e, Boğaziçi kooperatifim, Çukurova kooperatifinden de bahsetmiştik. E, bu ağların daha kurumsal olan formu, nun adı. E, mana nasıl e, kooperatif toplumsal koop, manav toplumsal kooperatifler falan yani cooperative social grocery dedikleri şey e, bunlar e, şu an yasak Ş şöyle yasak eğer e, civarda bir süpermarket varsa e, o süpermarketin bildiğim kadarıyla 500 metrelik çeperi içinde Böyle bir kooperatif sosyal manavın e, bulunması yasaklandı en son e, AB ile imzalanan anlaşma gereğince. Yani e, işte kapitalist gıda piyasasının o kadar hani, tehdit eder haline gelmişti ki bu ağlar e, yasaklanması gerekildi. Yani e, bu da bazen gıda konusunda ve tüketici örgütlenmesini küçümseyen yaklaşmalara herhalde iyi bir e, cevap olsa gerek Bunlar nasıl çalışıyor? Aslında çok acayip bir şekilde çalışmıyorlar. Kendi örgütlendikleri coğrafi bölge içinde daha çok. Yani mahallelerinde. Buradan gıda temin etmek isteyen, bu adan gıda temin etmek isteyenlerden ön sipariş alıyorlar. Dürtün de yaptığı gibi aslında. Bostanlar için ön sipariş almak gibi. Belli ürün listeleriyle gidiyorlar. Potansiyel tüketçilere ve ön siparişlere göre ee, sonradan üreticilerle kontağa geçiyorlar ve bu siparişleri üreticilerle oluyorlar. Ee, bu üretici tüketici ağları ee, şimdi bir e, aslında önemli e, bir kooperatif örneği var. Ee, ondan bahsedelim. Viome. Ee, Viome e, ilk kurulan kooperatiflerden bir tanesi. Yani imalat alanında Yunanistan'da kurulan ilk e, kooperatiflerden bir tanesi. Selanik'te ee, bir ben daha önce e, yani bir patronlu fabrikayken eee <gülüyor> inşaat sektörü e, için kimyasallar üreten bir fabrika aslında yani fabrikaymış. E, 2011 yılında e, Mayıs ayında patronlar terk ediyorlar e, burayı ve 40 kadar işçisi e, birleşip fabrikayı işgal etmek karar veriyor. E, bu noktada asıl e, hedefleri fabrikayı işgal edip kendileri kılıştırmaktansa e, patronların e, yaklaşık yani ödemedikleri e, ve işçilere borçlu oldukları yaklaşık 1,5 milyon euroluk ücreti ödemeden kaçmalarını engellemek. Yani evet. e, işgal ettik, üretime başladık değil. Bir sene kadar bu işgal süreci devam ediyor. E, o süreç içinde işte Çalışma Bakanlığı'yla da e, senlikalarda da müzakere içindeler. Yani işte bir buçuk milyon euro istemeyin şu kadarını isteyin vesaire gibi. E, i̇ş çözülmedikçe bu işlerde aslında yani bu e, işgali e, öz yönetime çevirme konusunda daha da kararlı hale geliyorlar ve e, 2012 yılında, 2012 ni Nisan'ı diye hatırlıyorum, e, pardon Şubat'ı, pardon Şubat'ın 2013'ünde yani bir, yaklaşık bir buçuk sene sonra siz yapamıyorsanız biz yaparız. If You Can't We Can programı e, ile çıkarak <gülüyor> e, öğrencime başlıyorlar. E, bu aslında yani daha önceki bağlamlarla konuştuğumuz bir şey, sendikalar... Ile, yani daha çok ana akım sendikler bile bu durumdan çok e, memnun değil. E, sağdan olsun soldan olsun e, yerleşik partiler e, çok memnun olmamışlar. Özellikle. Yani çok desteklemiyorlar e, ama e, daha çok yani nasıl diyeyim, taban hareketleriyle kurdukları bir dayanışma ile beraber üretime başladılar. Tabii e, Arjantin örneğin örneklerini de bahsettiğiniz gibi buradaki hukuki süreç kolay olmadı. Hem finansman konusunda e, sıkıntı çektiler. E, hem eski sahipleriyle, e, işte eski sahiplerinin e, makineleri ellerinden almalarını istemeleriyle ilgili. Yani Çok tipik aslında bunlar. Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi sektörde olursa olsun çıkan sorunlar. E, hatta 2013 Mayıs'ında e, müşteriler alının. Aslında bir davetiyle e, Diome, e, ben iki tane e, Çalışan arkadaş İşçi arkadaş Gelmişti bir söyleşi planlanıyordu Ancak tam o sırada gezi patladı Ve <gülüyor> biz bu söyleşi Hiçbir zaman yapamadık Bu da bir aneklisi olarak söyleyeyim e, Şu anda Yani 2013 Şubat'ından itibaren öz yönetimdeler, kolektif karar alıyorlar, kolektif mülkiyet herkes yani bütün yani mülkiyet sahibi üretim araçlarının diyeyim e, ve de e, yasal olarak aslında kar amaçlı değiller yani kendi ücretlerinden sonra topluma geri vermeyi e, içinde bulundukları topluluğa, komüniteye e, geri vermeyi e, taahhüt eden bir e, şey içindeler, statüleri var, kooperatif olarak. E, İş bölümü dönüşümlü yapılıyor. Herkes her işi yapıyor. Temizlik e, işi, işte yemeği beraber yapıyorlar, temizliği beraber yapıyorlar. Normal üretim sürecinin işini beraber yapıyorlar. E, her sabah bir işçi e, yani işçi meclisi e, diyeyim, toplanıyor ve işte o gün ne oldu, dün ne oldu, dünkü üretimde ne, ne sorunlar çıktı, bugün ne yapılacak gibi konular bütün herkesin katılımıyla beraber yapılıyor. Aynı zamanda e, şu önlemleri ee, i̇çinde bulundu, yani topluma tamamen açık bir yapıda tutmaya çalıştılar bu kooperatifi. Şöyle... E, bu yani. E, aynen. E, şimdi hem toplumsal mücadeleleri, yanında oldukları toplumsal mücadeleleri aktif olarak desteklemeye çalışan, yani bu ne demek mesela e, ciddi bir göçmen krizi yaşan, yaşandığı zaman, hala yaşamıyor ama başladığında... Ee, göçmen dayanışma ağları farklı farklı göçmen dayanışma ağları na, e, fabrikanın mekanını kullanmalarına e, izin verler, Yani o imkan sorular. E, gelen mesela yardımların, e, bağışların toplanması ve dağıtılması için e, o lojistik işin yapılabilmesi için fabrikanın bir kısmının kullanılması imkanını var vesaire gibi. Ama bunun dışında zaten e, bu bahsettiğim her sabah o işin pratikliğinin Nasıl Orbit Denizle ile kararların dışında yani verildiği toplantıların meclislerin dışında bir de nasıl diyeyim dayanışma meclisi yani Solidarity Assembly'ler yapıyorlar her hafta. İçinde hem kendilerini destekleyen yani kendilerini destekleyen, hem içinde oldukları mahalleden hatta bütün Selanik yaşayan bütün herkese açık olduğunu, olduğunu söyledikleri hem de kendilerini farklı şekilde destekleyen herkesin e, katılımına açık bir e, dayanışma meclisi var. Buradakiler yani buradaki tartışmalar tabii ki belki işin o gün işte ne bileyim ne kadar bilmem ne üretileceği ya da kimin kaç saat çalışacağıyla ilgili e, o kadar spesifik kararlar olmasa bile genel olarak e, yani bu mücadelenin öz yönetim mücadelesinin nereye gideceğiyle ilgili yani kararları tek başlarına vermiyorlar bu bir ikincisi şu yani ne üretileceğiyle ilgili mesela kararları kısmen burada veriyorlar yani daha geniş bir toplulukla beraber sadece üretileceğin değil daha geniş bir topluluk ne üretileceğine karar verdiğini gördüğümüz bir örnek şu açıdan çok önemli daha önce Patron altında üretim yaparken bu işletme aslında e, oldukça kirli bir işletme, oldukça toksik bir işletme. E, daha önce yani ilk başta söylediğim gibi inşaat e, sektörüne kimyasal üreten bir işletme ve hem işçilerin sağlığını yani iş süreci hem işçilerin sağlığını e, tehdit eden bir süreç, hem de e, mahalleye e, bu atıkları yani bu üretim sürecinin Atıkları civara verildiği için mahalleyi tesis eden ve daha, yani zaten ekolojiyi e, tehdit etmekle kalmayıp e, mahveden bu işletmeyken bu e, kooperatif haline geçtikten sonra öz yönetime geçip hem de yani bütün kar kararları toplumla beraber almaya başladıklarında zaten ister istemez e, bu üretim tipinden vazgeçiyorlar ve ee, çok daha hatta e, çevreyle dost yani environment friendly dediğimiz e, temizlik malzemeleri üretimle başlıyorlar. Yani e, sadece üretim kararını kimin aldığı işte kime kaç para verildiği iş bölümünün ne yapıldığı değil e, bir yani toplumun içinde bir işletme olarak ona nasıl zarar verdiği, ona nasıl etkilendiği de e, ciddi anlamda değişiyor. Peki Öyle beni de... bir de yani bitmek üzere süremiz de şeyi de sormak istiyorum nasıl iş, işlerliği konusunda bir genel değerlendirme yapacak olursak nasıl gidiyor bu kooperatif ee, şu anda <gülüyor> ee, yani çok gittiği anlamda tabi finansal bir e, e, şeyi karı var mı dersek e, ne yazık yok yani çünkü şöyle bir, bir şey var sonuçta memleketin hepsi krizdeydi çok uzun süre boyunca ve yani işte temizlik malzemesini Selanik'teki çoğu herkes buradan bile alsa yani kısmen geçindiren ama koşullar içinde çok daha e, memnun oldukları bir şeydi. Biz de şöyle bir şey yapmışlardı e, dayanışmacı dayanışma destekçisi diye bir kriter koymuşlardı mesela her ay ki bunu bence Türkiye'deki alternatif Ağların düşünmesi lazım. Her ay belli bir miktar oradan alışveriş yapmaya e, taahhüt eden e, insan statüsü bu. Yani <gülüyor> ben sen mesela diyoruz işte sabunumuzu her ay buradan alacağız ve işte buradan alacağız. Yani bir takım böyle dayanışma etkinlikleriyle de e, <gülüyor> devam edebileceğiz. Ama şöyle bir şey oldu. Yani Bir e, Yunanistan'ın çok ciddi krizde olması e, talep yani e, bir canlı bir talep olmadığı için bu tür bir tüketici malzemesi satan aslında üreten ve satan yapının ne kadar e, ayak yani öyle bir ekonomide ayakta kalması hem zor. İkincisi <gülüyor> legal e, yasal stratejisini vermeyi şey yaptı e, Yunanistan hükümeti. Özellikle Syriza en son işte ABD'nin anlaşmadan sonra ee, yasal stüdyonu vermekten tamamen geri çekildi yani orada şey rüzgar tamamen döndü ve şu anda açık satmaya çalışıyor fabrikayı ee, ve en son Temmuz ayında e, biz, e, bu işte dayanışma ekonomileri ağları ve yine Dioma gibi bir kooperatif olan Robin bu da e, bir e, keresde işletmes işlemeciliği e, kooperatifi bir karavan düzenlediler bir hükümet yani Atina'ya Orada protesto yapmak için. Ee, <gülüyor> ve buna işte polis müdahale etti vesaire. Yani finansal olarak biraz böyle nasıl olacak normal olduğunda bütün yasal sıkıntılar vesaire tam görecektir anda e, yasal sıkıntılar tekrar ortaya çıktı. Evet Ayla... önümüzdeki ab, e, şeyde, e, aylarda da yanılmıyorsam e, Yunanistan'da seçim olacak. Belki de Siriz'e e, devrilip gidebilir. Yani evet e, bu dayanışma ekonomisi açısından Siriza'nın tabii dayanışması iyi mi olacak, kötü mü olacak ondan, ya, bil, ondan evet, çok bence. Büyük hayal ilk, kırıklığı ama yani Siriza. Evet çok e, büyük büyük hayal kırıklığı ki yani Siriza'nın, e, Siriza hükümete gelmeden önce zaten e, bu ağların içindeydi ve bu ağlardan yani... E, yani Zaten buydu söylediği şey Ve seçim sırasında da Programı gayet buna Bu ekonomiyi tanıyan Ve buradan oy aldığını Yani ciddi bir talebinin Ciddi bir kısmının buradan olduğunu Bilen bir parti Ve de şunu herhalde söylemek önemli Yani şimdi Arjantin meselesinde de bu var bu Öz yönetim ya da alternatif ekonomi Meselesinin ortaya çıkışı Bu işin içindeki insanlar Bunu pratik eder insanlar öyle aman kıpkılı komünistin komünisti de bilmem ne öyle bir şey değil yani gerçekten çok e, gündelik hayattan ihtiyaçtan çıkan bir şey yani e, böyle çok ideolojik bir nedenle yukarıdan örgütlenen şeyler asla da değil ve de çok ciddi bir ihtiyacı zaten dolduruyorlar o yüzden e, zaten yani ne bileyim Yunanistan'daki hanelerin %25'i bir dayanışma ekonomisi içinden gıda temin ediyorsa ona vurduğun darbe e, sana illaki yansıyacaktır yani o yüzden e, sıra aslında yani tabii ki çok baskı altında vesaire vesaire ama e, ciddi bir e, şey e, evet. hayal kırıklığı akıttı. Takip edeceğiz tabii ama insanların beyninde bir gajaip şartlanma var anlaşılan olmuyor bir türlü. Yani tabandan yükselen hareketlerle ancak yani kendi oyunu reddetti referandumda evet. serize oradan beri de düşüşte oldu söylenebilir. Neyse bunları daha sonra da tekrar konuşma evet, fırsatımız. Bir sonraki programda devam edeceğiz ha. Çok teşekkürler ben teşekkür ederim İyi yayınlar. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengal Kudreti, büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun.